ölmüşse, rivet yapıp sonra pişman olan kişi ne yapmalıdır? Bu konuda alimler diyorlar ki Müslüman bir kişi, Müslüman bir kişinin hakkına tecavüz ettiği zaman o haksızlık ister para yemek olsun, ister dövmek olsun, ister rivet olsun, dedi kudu olsun, hangi ne olursa olsun. O hakkın türü, ismi ne olursa olsun, tamam mı? Eğer eğer malsa yani para paraysa bizzat ne yapması gerekiyor? O parayı gitmesen bir kişi bir kişiden para çalmış. O zaman o parayı gidip ne yapacak? O parayı bizzat çaldığı kişiye verecek. Eğer o kişi ölmüşse onun çocuklarına çocukları yoksa kızlarına yani erkek çocukları yoksa e, kız çocuklarına o da yoksa mesela onun en yakın akrabalarına hiç kimselerini tanımıyorsa o zaman alimler diyorlar ki o kişinin o yaptığı haksızlıktan dolayı o kişinin adına ne yapar? tasadduk eder. Örneğin bin lira çaldı. O bin lirayı pişman olduktan sonra tamam mı? Biliyorsunuz töbenin şartları var kendisiyle Rabbi arasında iken üç tane şartı var kulu tak katarsak o zaman tövbenin dört tane şartı oluyor bir yapmış olduğu şey terkleyecek tamam mı yani töbe ediyor Ondan sonra yapmış olduğu terk edecek ve o terk ettiği şey bir daha ona dönmeyecek kesinlikle yerham Eğer Ku alakalı ise o haksızlığı ne yapacak paraysa gidip bizzat sahiplerine verecek tanımıyorsa çok uzak bir yerdeyse bir başka bir memleketten başka bir memlekete, o zaman o kişinin adına ne yapacak tasadduk edecek ama hayatta bazı şahıslar ya diyor ki mesela ben işte filandan çaldım filandan çaldım ben şimdi gitsem tövbe ettim desem ki yolla ben çaldım yani kendine yediremiyor o zaman diyor ben o kişiye haber vermeden ben onun adına tasadduk edeceğim. Hayır. Bu şeyler merhale merhaledir. Eğer o kişi yaşıyorsa bizzat gidip o parayı ona vereceksin. Çünkü bu para ona lazım olabilir, ihtiyacı olabilir. Çünkü kendisi sadakaya muhtaç olabilir. Kendisi sadakaya hakkı olmasına rağmen kendisi ihtiyaç kendisinin ihtiyacı olduğu halde sen kalkıp da niçin başkasına tasadduk ediyorsun? Ama eğer o kişi gerçekten hayatta değilse, ölmüşse Ondan sonra akrabalar çocuklarını da tanımıyorsa, çocuklarını da tanımıyor veyahut da kendisi bir memlekette diğeri başka bir memlekette o zaman ne yapacak? O zaman o parçaldığı parayı cebinden çıkararak o kişi adına tasadduk edecek. Ey o kişinin hayırına niyetine tasadduk edecek.